أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإما توفيق وإصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbı ağuzbük minha mazatı şeyatınl ve ağuzbük Rabbı en yahzurun Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları. Allah'ın kulları ahkamını anlayıp onu en güzel şekilde idrak edip yaşayıp bir sonraki nesillere doğru bir şekilde aktarmaya Rabbim hepimizi vesile eylesin inşallah. yasun ke kavluhum. Allahımız buyuruyor ki vela ke kavluhum. Evvelki bir önceki konularda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ahkamını değiştirmek ve ona ortak koşmaya çalışanlar Kötüleri anlattıktan sonra, velayyatsun ke kavlum, onların sözleri seni üzmesin. Yani Allah Celle Celaluhu yarattığı mülkünde kendisine itaat edenler olduğu gibi Etmeyenler, inkarcılar da var. E biz o zaman inkarcılardan dolayı ne yapalım şimdi? Biz onlarla uğraşıp ömrümüzü mü bitirelim? Velayyatsun ke kavlum, sözleri seni üzmesin. Sen bana kul ol, benim dediğimi yap, benim yolumda yürü. İnnel izzete lillahi cemi'a Bütün izzet, şeref, üstünlük, izzet Allah katındadır, gerçek izzet Allah katındadır Cemiyanın toplu olduğu halde yani bütünüyle Yani insanlar kötülemiş, tahkir etmiş, hakaret etmiş, küçümsemiş Allah ne, de, ne der? Alimlerden birine sordular Bütün dünya insanları sizi takdir etse Net bir cevap verdi Bütün halk beni sevmemiş, Allah sevmiş Ne zararı var? Ancak bütün millet bana efendim takdir etmiş fakat Allah sevmemiş. Ne faydası var bütün milletin takdir etmesinin? Bana faydası ne? Ahirette beni kurtaramayacaklar ki. Dünyada takdir edebilirler ancak Mevla Cellece bir hastalık verse yine bir işe yaramıyor. Bütün mesele innel izze bütün üstünlük lillahi cemiye. O ve Allah her şeyi işiten el-alim her şeyi bilendir. Rabbim katında makbul. Değerli bir kul olmayı hepimizi muvaffak eylesin. İnna lenansuru rusulana. Allah'ımız teminat veriyor. Şüphesiz en yakın zamanda biz vellezine amenu. İman edenlere ve peygamberlere e, yardımcı olacağız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Onlara yardım edeceğiz. Fil hayati dünya. Dünya hayatında. o yawme yakumul eşhad. Meleklerin şahit olduğu şahitlik günü amellerin ortaya çıktığı mahşerde de biz onlara yardımcı olacağız. Bütün mesele Rabbimizi memnun edebilmektir ve innehu la Hasan bin Ali radıyallahu efendimizden rivayet edilen bir dua bu. Çok müthiş Ebu Davud'da innehu la yezillu zelil olmaz men valeyt dost edindiğin ve la yizzu aziz olmaz men aadet düşman edindiğin. Allah'ın düşman edindiği aziz olamaz. Dünyada birkaç gün belki fırsat bulabilir ama öyle bir tepetakla gider ki levon dünya hizyun rezil olur ahireti de gider elden. Ya Rabbim senin dost edindiklerin zelil olmaz. Senin düşman edindiklerin aziz olmaz. Tebarek de ya Rabbena ey Rabbimiz sen çok yücesin ve tealeit. Yüceler yücesisin ya Rabbim. Yunus 66. ayetten devam ediyor. Ela, innel muhakkak Allah'ındır. Men fissemavat Arapçada bir özelliktir Ma kelimesi, bütün mevcudat manası Men akıllı Yani muhatap alınan kişiler Canlı varlıklar için kullanılır Men fissemavat, göklerde olan Akıllı varlıklar, göklerde olan varlıklar Yani göklerde melekler var Onu biliyoruz da Meleklerin dışında varlıklar Var mıdır? Vardır Allah Celle Eylem teleninallâhe halakassemavatı vel artı Kadirun ani Görmez misin Allah yerleri gökleri İsra suresi 99. ayet. Allah celle celaluhu yerleri gökleri yarattı. Kadirun. Allah kadirdir ala en ve Allah benzerlerini de yaratabilir. Yarattım ve onlara da bir müddetler tayin ettim. Nerede? Neyin nesi? bilemiyoruz Bilmiyoruz. Sonsuz olarak da bilmeyeceğiz Ahirette de karşılaşamayacağız. Çünkü görülen o. Kur'an-ı Kerim bunları işaret veriyor. Elâ innelillâhi men fîs semâvâti Göklerde ve men fîl ard Yerde ne varsa hepsi Allah'ın Ve mâ yettebi yedi yedûne min dûn Şureka Ve mâ yettebi yedi yedûne O tapanlar e, tabi olmazlar Min dûn şureka e, Allah'tan başka taptıkları şeyler in yettebi ona illâ zan Onların taptıkları kendi zanlarına kendi kafalarına göre uydurdukları bir yolda gidiyorlar. Peki o gittiğin yol seni cennete götürür mü? Ahiretini kurtarır mı? Adam kabul etmiyorum diyor. Kabul etmemekle de bunlar değişmiyor ki. Yani annedeki olan bir bebeğe dese ki dünyaya geleceksin, kabul etmiyorum. Ya bebeğin kabul etmiyorum demesi değişmiyor ki, dünyaya gelir. Dünyaya geldikten sonra dünya gerçeği diye bir şey var. Peygamberler de bize diyorlar ki siz dünyada, dünyada emanet bekletiliyorsunuz, ahiret diye bir şey var. Ha, ne yapmak lazım? Kabul edeceğiz. Ee, Rabbimizin emrini tutacağız, kafamıza göre yollar tutturup, tutturup Allah'a ortaklar koşmayacağız. İngiltere on onlar zanına tabi olurlar ve inhum ancak onları yahrosun, yalan, yalan uyduruyorlar, yalan iftiralar ediyorlar. Allah'ın emirleri vardır, Allah'ın emirlerini bırakıyor, kendineleri göre uydurdukları bir yol isimler takıyorlar, çeşit çeşit o yollarla efendim büyük insan olunacağını zannediyor. Büyük insan olunmaz, zelil insan olunur. Allah'ın mülkünde Allah'a darılarak yani bir fabrikanın patronuna karşı gelerek orada rahat edemezsin. Yani sahibininle iyi olacaksın. Huvellezî 67. ayet. Huvellezî o Allah cealele kümüleyle. Allah geceyi yarattı liteskunu fihi. Orada sükûnet bulasınız. Gece sükûnet oluyor, sakinleşiyor, sessizleşiyor insan orada bir rahat ediyor. Mevla buyuruyor ki geceyi yarattım. Yoksa sizin hırsınızı insane huluka helua. çok hırslı. Hırsınızdan dolayı siz gece dahi sabaha kadar kendinizi parçalar. Gece diye bir şey olmasaydı bu sefer çalışa çalışa kendinizi heder ederdiniz. Gece gece oluyor, gündüz oluyor, vardiyeler oluyor, şu kadar vesaire. Mevla celle celaluhu kulunu yarattığı için ben size geceyi istirahat edesiniz, sakinleşesiniz, rahat edesiniz diye yarattım. وَاَنَّهَارَاۜ Gündüzde مُبْصِرَاۜ Görün, yarattığım rızıklarımı görün, çalışın, onlardan elde edin. Çalışmak, bir, kimseye muhtaç olmayacak kişi, iki, çoluk ürünü kimseye muhtaç etmeyecek. Ü, çalıştırdığı üç kişi, beş kişi, elli kişi, yüz kişi varsa onlara helal rızık kazanmasına vesile olacak. Dört, وَالَّذ۪ينَهُ لِزَّكَاتِ فَعَالُونَ Müslüman üretken olur, çalışır. Çalıştığından daha fazla zekat vereyim, daha fazla fakiri, yetime, muhtaça yardımcı olayım derdi olursa bu çalışmak ibadet olur. Yoksa hep kazanayım benim olsun bu seni ahirete e, götürmez. Yani e, ve cema'a fe ev'a buyuruyor Allah. Onlar çalıştılar biriktirdiler ne kendilerine, çoluk çocuğuna ne de çevresine fayda etmedi. Bu mal seni cehenneme götürür. Olmaz. <gülüyor> Hazreti Abdurrahman radıyallahu anh efendimizden lema hadara Ebu Bekir el-Maut, Ebu Bekir Sıddık, e, vefatı yaklaştığında daa Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer efendimizi çağırdı. Radıyallahu anhüme fekalelehu ittakillahi ya Ömer. Ey Ömer Allah'tan kork. Ve alem ennelillahi azze ve celle amelen bin neher, la yekbelehu billeyl. Allah'ın gündüz kabul edeceği bir ibadet vardır. Gece onu kabul etmiyor. Ve amelen billeyl. Gece yapılacak ibadet vardır. Layak yekbaluhu her Gündüzün onu kabul etmiyor. Yani... Her şeyin bir vakti, saati, zamanı vardır. Gündüz çalışırken yatarsan... Gece efendim kendine göre... Yani iş yaparsın bir iş yerinde çalışıyor. O adam diyor ki... Benim bu işlerimi yap. Beraber para kazanalım... Efendim kazandığımızı size de vereyim, kendim de bu müesseseyi ayakta tutayım. E gündüz sen yatacaksın, e, gece ise sabaha kadar ibadet edeceksin. Tamam gece ibadet çok güzeldir. Ancak geceye sabaha kadar eğer ibadet edip gündüzün yapacağın işi aksatıyorsan, e, o durumda e, burada ne oldu? Gece yapılacak iş, gündüz yapılacak işi aksattı. Gündüz yapılacak iş, gece yapılacak işi aksattı. Dengeli olmak gerekiyor. Ve Allahu Teala ile Davut. Allah Davut Aleyhisselam'a vahyetti. etti. Kezebe men idda mahabbati feiza na Kulum beni sevdiğini söylediği halde gece sükunet olduğunda gözlerini kapatır, gece teheccüd yani benimle baş başa kalıp ibadet etmeyen kişi o kişi bana olan sevgisinde yalancıdır. buyuruldu. Böyle bir rivayet bulunmaktadır. 68 ayet. "Kalu" dediler. İtte hazallahu Şimdi Hristiyanlıkla alakalı, e, mesela bir konuyu daha kolay anlatabilmek için bir Avrupalı, bir Amerikalı, yani bir Hristiyan kendine göre dürüst olabiliyor, adaletli olabiliyor, hakkaniyet dairesinde olabiliyor. Yani insani olarak baktığında bir yanlışını göremiyorsun insan olarak. Fakat Öyle bir söz söylüyor ki sizin ağzınızdan çıkan bir kelime. Size göre basit vawvaw indallahi Allah katında çok büyüktür. O seni cehenneme atar. Sana göre basit olan bir kelime Allah katında çok büyüktür. Allah'ın inkar edildiği bir yerde Allah'ı savunur. O kişiyi de o söz onu cennete götürür. Ha şimdi nedir o? Adam mesela diyor ki İsa Allah'ın haşa oğludur diyor. İşte bu. Allah cehenneme atıyor ve ebedi oradan çıkartmıyor. dediler. Allah çocuk edindi. Subhanehu. Allah noksanlıktadan münezzehtir. Çocuk edinmek bir şehevi meseleden başlar. Ve ondan sonra efendim benim bir evladım olsun da benim elim ayağım olsun, bana yardımcı olsun, yaşlanınca bana el tutsun, evlatlık yapsın. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Yani Allah Celle Celaluhu sadece insanı yaratmadı ki insanın dışındaki varlıklar mesela bir evlada ihtiyaç yok. Hepsi müstakillen yaşama özelliğinde yaratmış Allah. Her bir canlı Allah'ı kendisi gibi biraz beyin atmosferi yapalım bu ayeti kerimeden. Her bir canlı yani insanların dışındaki varlıkları düşünelim, canlıları düşünelim, hayvanatı düşünelim, balıkları, kuşları her bir canlı Allah'ı kendisi gibi düşünecek olursa, e onlar da canlı, akılları var. Akıllarıyla Allah'ı kendileri gibi düşünüyorlar. Yani kuş diyor ki Allah'ın efendim şöyle bir özelliği var falan. Olur mu bu? Olmaz. Yani Allah Celle Celalü bizim dışımızdaki diğer canlılara benzemediği gibi, ihtiyacı olmadığı gibi insana da benzemez. İşte insanın yaptığı en büyük hata bu. Milyarlarca insan şu basit meselede sonsuz cehennemlik oluyor. Sübhanehu ben noksanlıkta da münezzehim Sadece görülenleri yaratma cinleri de yaratmış melekleri de yaratmış Farklı varlıklar da var bizden bizim dışımızda Her biri Allah'u Teala bana benziyor Bizim içimizdeki şu Allah'ın efendim çocuğudur falan Bu ne kadar bir beyhudeliktir Subhanahu, Allah noksanlıkta da münezzehtir Huvel <gülüyor> gani O Allah zengin yani muhtaç değil Evlenmek muhtaçtır nefsin tezkiyesidir yani şehevi teskin, teskin etmektir. Evlat aynıdır. Yani Allah zengindir. Bunlara muhtaç değil. Allah'ın böyle bir özelliği olamaz. Lehu mafisse mavati. Göklerde ve mafil art. Yerlerde ne varsa. Burada ma kelimesi geldi. Az öncekinde men kelimesi kullanıldı. İsmi mevsuldur. Arapçada ince bir mana var. Yani gökte gördüğünüz bütün yarattığım bu gezegenler astronom ne varsa. O ma ard yerde dağlar taşlar ne varsa in endekum min sultanı bihaza in sizin elinizde min bir belge delil bihaza bu konuda bir yetki belge var mı ya yani delil var mı İmam Meryem haşa Allah'ın hanımı E İsa Allah'ın o var mı böyle bir belgen yok E o böyle olsa haşa ayeti kelimen ifadesinde Hristiyanların bu iddiasında herkesin hanımı kendi evinde e Allah celle celaluhu'nun o zaman hanımı yanında olsun e Allah'ın hanımı ölünce şimdi hanım tövbe estağfurullah yani sonsuz cehennem boşuna değil yani neden sonsuz cehennem diye insan düşününce Mevla doğrusunu yapıyor ya bu kadar had bilmemek olur mu İnsansın sen Allah seni diğer canlardan farklı yaratmış Allah Celle Celalü, senin gibi yiyip içip böyle bir özelliği olan değil yaratan o yarattığına muhtaç değil eğer sizden bir sultan bihaz ise, "Etiquluna Allahu alallahi. Mala ta'lamun, bilmiyorsunuz. bilmediğiniz şeyler Allah'a karşı bunları nasıl söylersin?" Mesele basit mi? Kul huvallahu ahad. Allah bir Allah selamet o hiçbir şey muhtaç değil. Lem yalid doğurulmadı Doğurmadı, doğurmadı. Felem yekun olmadı lehuna kufuven denk. Hiçbir şey ona denk getiremezsin. Ma katarebi baluke. Allah'ı aklında düşünmeye kalkışırsın. Vallahu gayru zalik mevla değil. Yani akıllıla düşündüğün değil. Ve kâlütte rahman veled. Allah Rahman olan Allah evlat edinmedi. Le kad cîtüm şey'enide. Çok büyük bir iddiada bulunuyorsunuz. Tekâdü's semevât. O sözünüzden dolayı gökler çatlayacak. Yetefatternem Veten tenşakkul ardu. Yerleri çatlayacak diyor Mevla. Gökleri patlatacağım, yerleri çatlatacağım ve tehirul cibâle Dağları yerle bir edeceğim diyor. En de evli rahmani Rahman olan Allah'ın evladı var demeniz. Bu ne kadar büyük bir söz diyor Allah. Vemayın Bayilı Rahmanın en yetteki zebelat Allah'ın evlat edinmeye ihtiyacı yok, muhtaç değilim ben. İn kulu mendifsem abatım, yerde gökte ne varsa illa Atırrahman abda hepsi benim kullarım, yarattıklarım, lakad ahsahum adem ad hepsini ben kaydettim, hepsi benim irademde, ilmimde, kudretimde ve kuluhum atiyam ve kıyameti ferde hepsi tek boyun eğmiş olarak kul olarak huzuruma gelecekler. Hristiyan alemi bir acayip bir şey öyle bir iddiada bulunuyor ki efendim o iddiası onu sonsuz cehenneme götürüyor. Ama mesele basit değil ya. 69. ayet Kul, kezip, la Sonuç Habibim ya Muhammed olsun onlara duyur. Biz de duyuyoruz duyuyoruz duyuyoruz oradan oraya oradan oraya ta günümüze kadar. Bütün alimler veliler Allah'ın kitabını duyanlar birbirlerine duyuruyor. İnnellezine iftine alallahi kezib. Allah'a yalan iftira edenler laifluhun, felah bulamayacaklar. Allah buyuruyor. Felah bulamıyor. Kurtulamazlar. Ha, peki dünyada metaul hayati dünya. Metaun dünya. Dünyada onlar bir birkaç gün yer içer, ev bark araba şu bu. Meta, meta demek yani evde kullanılmış, delik deşik olunmuş, çöplüğe atılmış bir bez parçası. Dünyaya Mevla bunu diyor. En kıymetli yiyecek helal oluyor. En kıymetli araban 3-5 sene sonra vuruyorlar presi, hurdaya dönüşüyor. Neyi düşünürsen düşünün. 50 sene sonra, 60 sene sonra evin hurdaya dönüyor. Giydiğin elbise çaputa dönüyor. Her şey önce eskiyor sonra yok oluyor. Önce eskiyor kullandığın şey sonra yok oluyor. Metaun fi dünya. Bunlar dünyanın geçiciliğidir. Sümmeyle inâ merci'uhum. Bana çocuğu var, evladı var diyenler hepsi benim huzuruma gelecekler. Sümme nuzi'gumul azab. Onlara... Efendim acımayacağım azabımı tattıracağım Cehennemin kapıklarını kap kapatacağım Efendim Eşedid son derece şiddetli bir azap Görüş, Gözün göreceği en korkunç Kulağın dirileceği en korkunç sesler Burnun alacağı aman Allah'ım en pis kokular Mevla yapacağım diyor Yakacağım diyor Susuzluktan çatlatacağım açlıktan öldüreceğim Sen kime kafa tutuyorsun Adam diyor istediğimi yaparım Anladık yaparsın tamam Ölünceye kadar Ölünceye kadar Günümüzdeki insanlar bir bunu öğrenmişler. Biz istediğimiz yapıyoruz. Biz hürüz, biz efendim, e, şeyiz, e, özgürüz. Evet tamam. E ne demek istiyorsun? Onu bildik. Ölünce ne olacak? Metâhül dünya, Dünyada ben severeceğim vereceğim diyor Allah. Veriyor zaten bakıyorsunuz. Adamın özel yatı, katı, her türlü imkanları var. Evet. ne merco. Öleceksin geleceksin huzuruma. Süme nuzi yekomul azabe şiddetli, şiddetli azabımı tattıracağım. Bir makanı yekfurun inkarınızdan dolayı. Niye Allah'a kafa tutuyorsun? Allah'a kafa tutup yani kime ne yapabiliyorsun? İnsanoğlunun yaptığı kimden duyuyorsa ona karşı çıkıyor. Peygamberden duyuyor. Öldürün bunu tamam peygamberi öldürdü. Allah'ın hükmü değişmiyor ki. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Zekeri Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Ulemayı öldürüyorlar. Hapse atıyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. E ya yaptın tamam. Yaptın da hüküm değişmedi ki dünya duruyor, gökler duruyor, yer duruyor. Allah'ın hükmü değişmiyor. Ölünce cehennem. Yani Peygamberi öldürmekle, alimi susturmakla bir şey mi değişecek? Hiçbir şey değişmez. Olacak. Yonus suresinden devam ediyoruz. 216. sayfadayız. Kur'an-ı Kerim'de 216. sayfaya geldik. 71. ayet. وَتْلُ aleyhim نَبَاً نُوحٍ Kur'an'ın bu bir usulüdür. Bunu hep paylaşırım. Yani böyle sırayla gitmiyor konular. Ayet-i Kerim'e bir konuyu açıklıyor. Ayetin bazen yarısından sonra başka konuya geçiyor... ...bazen böyle... ...bittiği zaman başka konuya geçiyor... ...vetül aleyhim onlara nebe'enuh... ...nuh aleyhisselamın haberini... ...onlara bildir... ...izkâleli kavmihi... ...kavmi dedik ya kavmi... ...ey kavmim... ...inkâne kebure aleykum mekâmi ve tezkiri ...benim makamım yani benim halim... ...peygamberliğim... ...ve size... ...Allah'ın emirlerini duyurmam... ...ağır geliyorsa... Efendim bir ayat ile ben Allah'ın emirlerini size duyuruyorum. Ben durup dururken bunları demedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar her ülke tarafından sevilen Muhammedül Emin efendim hürmet edilen birisiydi. Rabbimiz ona şunları insanlara söyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara bu Allah'ın emirleridir. Bunlar Allah'ın haramlarıdır. Oh, bunlar nereden geldi falan herkes düşman oldu. Bir insan kendine düşman ettirmek ister mi? Kendinden nefret ettirmek ister mi? E istemez. E o zaman Resulullah Efendimiz bütün insanların tepkisini aldığı halde niye buna devam etti? E insan kendinden nefret ettirmek istemez. Nuh Aleyhisselam. Ha demek Rabbimizin emri bu. Yani bir elçi ne yapıyor? Padişah'tan fermanı alıyor. Şimdi karşıki tarafa söylediği şeyler ben size baklava getirdim demiyor. Bak padişahım diyor ki şunları yapmazsanız size savaş ilan ederim vesaire. E şimdi onlar ne yapıyorlar? İcabında elçiyi öldürüyorlar. Efendim tamam elçiyi öldürmekle padişahın hükmü değişmiyor ki. Ya peygamberi öldürmekle Allah'ın hükmü değişmiyor ki. O elçi sana olanı söylüyor. Olacağını söylüyor. Gerekeni söylüyor. Elçi aracı. Ee, evet. Ve ancak Rabbimizin muhatabı. Vatul aleyhim ne be ano, izgal ilkam iya ka ilkamim, ve tezkiri benim peygamberlik vazifem ve size bunları hatırlatmam bir ayet, Allahın ayetleri. Faal Allahı tevekkül ben Allah'a tevekkül ederim. Siz inkar ediyorsunuz. Fa ejmiu emrakum ve şurakum, thumma la yukun amrakum aleykum gümme, thum mukdu ile ya ve la tonsyun. Bu ayet tek blok bir ayettir burası. Yani özet olarak. İstediğinizi yapın, bütün gücünüzü toplayın, yapacağınızı yapın, gü efendim, gücünüzü, kuvvetinizi toplayın, yapacağınızı yapın bana. Ben ne yapayım? Rabbimin emrini size söylüyorum. Bana itiraz etmekle bir şey değişmez. Ettiler ne oldu ki zaten? 80 kişi gemiye bindi, milyonlarca insan boğuldu gitti. Nuh Aleyhisselam'ı reddetmekle hüküm mü değişti? Dünyada boğuldular, boğulmakla cehennemin dibine gittiler. Şimdi ayeti özetleyelim. Ben size Allah'ın ayetlerini bildiriyorum. Ona tevekkül ediyorum. Fe emrakum. Bütün işinizi bir araya getirin ve şu rekaum ortaklarınızı da çağırın. Sümme la yekun olmasın emrakum aleyküm. Emrakum işiniz aleyküm size ghummetun. Bir örtülü yani böyle e, bilemediğiniz bir şey de olmasın. Bütün programı da yapın. Sümme bu Sonra efendim e, gücünüzü, hükmünüzü, kararınızı verin. İleyye bana istediğiniz kararı verin. ve zülü mühlet de vermeyin. Mühlet de vermeyin. Bana yapacağınızı yapın. Ya bir öldürseniz de Allah'ın hükmü değişecek mi? Musa Aleyhisselam'ı sürgün ettiler Mısır'dan. Allah'ın hükmü değişti mi? Değişmiyor ki. Musa Aleyhisselam'ı buradan gönderiyor. gönder, gönder. Evet, biz seni de öldürmeye kalkışacağız. Firavun ki 2 milyonluk ordusuyla Musa sen peşine git, öldürmeye kalkış. Ne oldu? Allah'ın hükmü değişti mi? Firavun denizinde öldü gitti. E, Musa şimdi Nuh Aleyhisselam'la alakalı. 80 kişi gemiye bindi. Bütün millet karşı çıktı. E, karşı çıktı. Allah Allah'a tevekkül ettim istediğinizi yapın. Bana taarruz edin diyor Koca Peygamber. Ne oldu? İnsanoğlu kotilal insanu ma diyor. Nankör insan diyor. Kafir insan diyor Mevla hala. Acayip bir inkar var. Buna küfür inadi deniyor. E bu Said el-Hudrî'den Resulullah Sallallahu Aleyhi ve nuh kıyame." Nuh Aleyhisselam kıyamet günü çağrılacak. "Lebbeyk ve Buyur ya Rabbim." Kıyamet günü hesap olacak. Herkes hesap verecek. Fakat Allah'ın hesabı derdiğimiz, Rabbimiz böyle karşılıklılık tek tek değil. Yani levh-i mahfuz hesap verecek, kalem hesap verecek, israf-i mi hikayeli, cebrail, has, hepsi hesap verecek, peygamberler hesap verecek. Bu hesap, yani işte bu hadiste anlatılan. İman ehline Mevla Teala, sen benim dediklerimi yaptın, evet, bana iman ettin, evet. Şu efendim, hükümlerim yerine getirdim, evet ya Rabbim. Şu yanlışları da yaptın, yaptım ya Rabbim, beni affet diyecek. Kul yaptığını itiraf edecek. Boyun eğecek efendim beni affet ya Rabbi Mevla affedecek işte onun için bir insan günah işlediği zaman hiç olmaz yaptığından utansın Allah'tan af istesin ancak öbürleri günahı kabul etmediği halde günah işliyor kıyamet günde Mevla Teala sen benim emirlerimi tutmadın efendim şu günahlarda da işledin işlemedim diyecek orada da inkar edecek Mevla ağzını mühürleyecek ellerini ayaklarını kilitleyecek El Yemen अखtemele faim ve teklemna aidin ve teşeddar ruculum şahitlik yaptıracak. Konuşma artık. Tamam, sus diyecek Mevla. Yudu Hanuh'un yomul kıyamet günü Mevla feyekul lebek ve sade. Buyur ya Rabbi. Feyekulu hel bellate sen insanlara hükmünü tebliğ ettin mi benim hükümlerimi? Feyekul elhummeti. Hel bellakum nu size benim hükümlerimi söyledi mi? Feyekul ma atana min Bize peygamber gelmedi. Böyle bir şey duymadık. Adamlar dünyada da ahirette de aynı. Fe yekul men yeşheduleke sana şahit var mı Fe yekul Muhammedun ve ümmeti. Muhammed ve onun ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Fe yeşhedune ennehu kad billah. Fezalik kavluhu celle İşte ulema buna şahitlik yapacak. Yani ümmeti Muhammedten, Resulullah Efendimizi tam temsil eden güçlü rusuh ulema, imam azamlar gibi eee şeyh gibi vesaire üstatlar yani. Allah u alem. Kendi alik'e cehennem vasatan lıte konu siz vasat bir ümmetsiniz. Biz geçmişi de görebiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de ileriyle alakalı da mevlat alem bildirdiği şeyler var. Onları da görebiliyoruz. Vay konu Rasul aleyhümşehida Rasul size Aleyhinize şahitlik yapacak. Evet ee, senin peygamberin Dawtülü rahmetleyle ve nehara gece gündüz Nuh aleyhisselam ümmeti sana davet etti ya Rabbi'm peygamberlik vazifesini bu yaptı. Nuh Aleyhisselam fakat ümmeti inkar etti onlarınkisi ancak ona yüz çevirmek sırt çevirmekten başka bir şey yapmadılar. Bu şekilde olunca onlar da orada e, efendim rezili rüsvay olacaklar. Buhari hadisidir bu 4217. hadisi şerif. Nuh Aleyhisselam ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de yine e, başka bir surede bu ayeti kerime e, anlatılmaktadır. Özet olarak. Yani bu da Nuh suresi 10 ve 20. ayetler. Estağfirurabbekum. Rabbinizden af isteyin. Allah affedicidir. Yürsülir sema'a aleykum için estağfurullah estağfurullah deyip yağmur duasının yapılması. Estağfurullah estağfurullah. Ya Rabbi gökten bereketli yağmurlar ihsanıyla. Yerden bereketli mahsuller ihsanıyla. İlahi ya Rabbi âlemin İslam ahlakını Kur'an ahlakını inzâleyle huzur selamet. Yani yağmura rahmet deniyor. Rahmet ölü toprağa hayat veriyor. Rahmet efendim hayat oluyor. İşte ilim meclisleri de aynıdır. İnsan topraktan yaratılmıştır. İlim mümeşte mukammil fi betimin bu yüttillah Allah'ın ilim meclisinde insanlar bir araya gelin derse yetlünen kitabı Allah'ın kitabını okuyoruz ve tadarın sübey müzakere yapıyorlar. Bırakmayalım bu meclisleri. İlla hafetmül melek melekler kuşatır ve kaç rahme rahmet rahmet işte ölü insanı diriltiyor. E, e -sekine, Mevla oraya huzur evlere yuvalara iş yerlerine vesaire Nerede bu ilim meclisleri kuruluyorsa Mevla oraya rahmetini gönderiyor Yani yağmur gibi hayat veriyor İşte Osmanlı böyle İlim meclisleri her bölgede her mahallede her camide ilim meclisleri Allah oraya sükunet verdi Huzur verdi e, O huzur nereden geliyor Yağmur yani ilim meclisleri Kur'an yani tefsir yani hadis Allah'tan isteyin Allah affeder yursil isemaleikum midraram size çizezi yağmurlar gönderir bol yağmurlar ve imdud küm bi anwalil ve beniin Allah sizin mallarınıza, canlarınıza bereketler verir, çoğaltır ve yecal lukum bahçeleriniz ve yecal lukum nehara nehirlerinize kadar ma la kukum la illahi vakara kadı halak tum atwara mevlaz sizleri yarattı elam taravkefi halakası basabatın görmüyor musunuz Mevla yedi kat gökler nasıl yarattı vajal al kamera fihinle Mevla Allah Nuran orada. Ay bir nur olarak yansıtıcı vela vecale şemse güneşi de siraca ışığın kaynağı. Işığın kaynağına güneş, nur yansıtanı da kamer ay. Vallahu embeteku min el ardine nebata. İşte o yağmurlar sebebiyle nebatatlar süme yeudukum kumfiha ve yukhrijukum ihraca. Tekrar sizi oraya iade edip sizi tekrar diriltecek. Vallahu yahlikukum el ardı bisata. Mevlâsize yeri yüzündü dümdüz yaptı. Bir sa'ata aliteskunu minha, litasluku minha. Yani orada gidin, dolaşın. Su bulan Mevla Teala böyle geniş yollar Mevla Tala döşek gibi yeryüzünü yarattı ki rahatça kullanabilirsiniz diye. Taş gibi katı olsaydı, cıvık yumuşak olsaydı efendim yani böyle çok engebeli, taşlık her taraf velhasıl bunları kullanamazdık Mevla yaşanılabilir bir vaziyette yaratmış ya. Hazreti Abbas Hazreti Alefimizden kalır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velav iste me ala en yadurruke bi şeyin lem yadurruke illa bi şeyin kad Allahu aleyk. Bütün dünya insanları toplansa bir insana zarar vermek isteseler Allah ne takdir ettiyse onu yapabilirler. Bütün insanlar toplansalar bir insana fayda vermek isteseler Mevla ne kadar mukadder kıldıysa onu yaparlar. bütün dünyanın zengini olsa Mevla Teala ve ona şifa yaratmasa, istediği ilacı dene, vücuda girer çıkar hiç. O Mevla Teala bu efendim iç laboratuvarı Mevla çalıştırmazsa efendim e, o insan şifa bulamıyor. Bütün dünya toplansa fayda vermek istese e, veremez. Bütün dünya toplansa zarar vermek istese Mevla'nın ne kadar mukaddareti varsa odur. Yani bu bir defa mutlak kaderdir. Burada sebeplere sarılmayacağız değildik efendim. Rampadan aşağıya kendimizi atalım. Ne Mevlana kader kıldıysa Allah'ın kaderi denenmez. Bu kaderi denemeye kalkışmaktır. Bu <gülüyor> yanlıştır. Günahdır. Yunus suresi 72. Feyin in <tevelleytum> yüz çevirirseniz fe ma seltu Nuh aleyhisselam diyor. Ben size bir şey istediğim yok zaten. Rabbimin bana emrini ise duyuruyorum. İn ecriye illa Allah benim ecrim mükafatım Allah katındandır Allah'a aittir ve umr tu yani ben peygamberlik vazifesimi yapıyorum diye e, sizden dünyalık bir şey talep etmiyorum bana şöyle yardım edin para verin vesaire böyle bir derdim yok ben bunun için yapmıyorum Allah için yapıyorum onun için ilim irfan meclislerinin de paraya karışmaması meselesi bu ayeti kerimede mesela o, İslamiyet'in ilk dönemlerinde sahabe efendilerimiz, ashab Suffa dediğimiz öğleyine kadar eğitim görürler Rasulullah Efendimiz'den. Öğleninden sonra giderler, kimisi kuyudan su çekerdi, kimisi efendim odun toplardı, kimisi çekirdek, hurma çekirdekleri toplardı. Bu şekilde kendi geçimlerini tedarik etmeye çalışırlardı. Sonraki dönemlerde de baktığımızda İmam-ı Azam, kader ilahi kendisinin durumu çok iyiydi. Okuttuğu eğitim verdiklerine kendisi yardım ederdi. İmam Malik'in durumu iyiydi. İmam Malik, İmam Şafi'ye bin altın verdi mesela İmam Malik. İmam Şafi'ye baktı ki müthiş bir kabiliyet var. Durumu yok. Ona dedi ki evlat sende dedi bir istidat var, kabiliyet var. Şu bin altını al dedi eğitimine devam ettir. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nde ve تُنْفِكُمْ مِنْ Hayrin, O ilim yolcusuna siz ne infak ederseniz. Onları ilimden alıkoyulmaması için onlara destek verilmesi lazım. Muhtaç hale getirilmemesi. İşte Osmanlı bunu güzel yaptı. Yani ilim ehli ilimden geri dur. Çünkü la yesaduna darman fil art. Çalışma imkanı yok. İlme vakit harcaman lazım. Yani askere böyle burada nöbet tutmakla böyle dikilmekle olmaz. Bırak burayı sen git efendim çalış demek. O zaman vatan elden gider. Doktora böyle hastanede dolaşmak da olmaz. Bırak dediği zaman hasta elden gider. Yani bir çiftçiye burada efendim böyle tarlada dolaşmakla olmaz dedim mi? Ziraat olmaz. Herkes dengeli olacak. Yani o orada nöbetini tutacak, öbürü orada hastanesinde duracak, öbürü orada projesini çizecek, ilim ehli de tedrisatını yapacak. İlimle böyle oturmakla olmaz. Ben oturacağım ki ilmimi geliştireyim. Yani bir şeyi ortaya koyarken insanlara yön vermek lazım, ufuk vermek lazım. Yani sen bu işi böyle yap, yapmakla olmaz. Bu işi... ya Sen de ticaret yapacaksın, Allah için rast getirsin, kazanacaksın. Fakir yetimi gözeteceksin. Efendim Kur'an ehli, ilim ehli siz yerinizde oturun. Efendim ve matün fikumin, hayirin fe innallah bi alim. O ilim yolcusu olanlara neyi infak ederseniz, Allah olarak ben onları Allah teminat altına alıyor. Yani Allahu Teala benim adıma onları gözetin. Çok saygın birisi vardır mahalledeki ne der ki ya bu benim yeğenimdir ya. Ben her zaman burada değilim. Siz ilgilenin. Mülkün sahibi Allah'tır ama Allah Celle Celal'u bir nevi dininin hizmetini Bakalım benim dinimde samimisiniz diye bize bıraktı. Yoksa Allah dileseydi dünyayı elli kat, hatta bin kat yaratabilirdi. Yaratırdı Allah. Yani kimsenin böyle bir şey yapmasına Amazon merhamet, şefkat nasıl ortaya çıkacak? Senin merhametin nereden görülecek? Herkes kendi yapacağı işte ee, dikkatli olacak. İşte burada peygamberler ne yaptılar? فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرِ Ben size bir ecil istemiyorum. İn اَجْرِي illallah. Mükafatı Allah verir en Ben Müslüman olmakla emr olundum Yani Allah'a efendim teslim olacağız Boyun eğeceğiz ee, Onun hiçbir surette karşı gelmeyen Ondan başkasından karşılık beklemeyen Bütün hükümlerine tam manasıyla boyun eğen bir ta, Kamil bir iman ehli Peki bu konuyla alakalı peygamberler mesela Yakup Aleyhisselam İzgâlelehu bu Eslim Yakup Aleyhisselam'a teslim ol eslem âlâ. cülü rabbi âlem Âlem Rabbî olan Allah'ım sana teslim oldum Ve vassâbiya İbrahim benîhi ve Yakup İbrahim Aleyhisselam evlatlarına Yakub'a ya beni İnnallâhi din lakumuddin Halbuki Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu değil Torunu oluyor Demek ki toruna da evlat denilebiliyor İsa aleyhisselam'ın çocukları oluyor ya beni ey evlatlarım innallahıstafaala kumuddin Allah size dini seçti fela mutun, sakın ölmeyin llaven tüm müslümun müslüman olarak ölün Yusuf aleyhisselam mesela Rabbi Kaedelimler mülk ey Allah bana mülk verdin kuyudaydık çıktık Mısır'a Afrika'ya hakim olduk ve alemtenimmin Tevililli hadis yani meselelerin tevilini bana öğret ya Rab. Fatırı sebeveti ve artıfı. Fatırı Gökleri yeri yaratan Allah'ım. En tebelli gifi dünya ve ahiret. Dünya ahirette velim dostum sensin. Teveffeni Müslüman ve leklini bisalihin. Beni Müslüman olarak öldür. Salihlerin arasına kat ya Rabbi. E zaten kendisi salih. Biz Yusuf aleyhisselamla beraber olalım. Ya Rabbi bizi peygamberlerle beraber eyle. Kendisi salihle bize öğretiyor bunu. Yani iyilerden ayrılmayın. Laticidukam min billahi vel men Allah'a rete iman eden Allah'a peygamberi haddi aşanı sevemez. Allah'a haddi aşıyor, peygamberi haddi aşıyor. Adam dine aykırı iş yapıyor, bir ortam oluşturuyor. Bir efendim cemiyet, toplum işte günümüzde ne diyor siyaset vesaire oluşturuyor ama Allah'a aykırı, peygambere aykırı, dine aykırı vatana ihanet e burada sen nasıl duruyorsun? Burada bu ortamlarda olmaz. La çizdu kavmi yümin Ya Rabbim. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Allah'ım beni salihlerin arasına kat. Ya kavmi in kuntum amentum billahi fe tevekkelu. Eğer siz Allah'a ahirete iman ediyorsanız. in kuntum amentum billahi fe Ona tevekkül edin. İn kuntum muslimin. Müslüman iseniz Musa Aleyhisselam. Yine Rabbena fri' aleyna ve tevefna mus. Ya Rabbim başımızdan aşağıya sağanak yağmuru gibi sabır yağdır ya Rabbi Müslüman olarak öldür. Yine e, bu Süleyman Aleyhisselam Belkıs e, Sebe e, kraliçesiydi. Sonra Müslüman oldu. Müslüman oldu Rabbi inni zalemtu nefsî. Rabbi inni zalamtu nefsî nefsime zulmettim. Yani bu zamana kadar gittik güneşe taptık. Ne yanlışlık yaptık. Ve essemtu Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'a beraber Müslüman oldum. Lillahi rabbel âlemin Rabbi olan. Ne kadar güzel. bütün kainatın sahibi inna enzelnâ tevrâte fîhâ Biz Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve nur. Ümmeti Muhammed'den sonra en çok cennete giden Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Yahkum bihenne gün peygamberler 4000'le bir rivayet Musa Aleyhisselam'ın eee Musa'ya verilen Tevrat'ı insanlara anlattılar Allah alem. Yakun bi bir gün elledine eslemu. Hepsi Allah'a teslim olmuş. Efendimiz A.S. kul inne salati benim namazım ve nusuki bütün ibadetlerim ve mehya ve hayatım ölümüm lillahi rabbil alemin. Rabbi Allah'ım sana mahsus. Senin la şerikele senin ortağın yok ve bizale ki emritu işte böyle ve anavel muslimin ben ilk müslümanlardanım. Müslümanların ilkiyim. El-Enbiya Rasulullah'ın söylediği ki e, peygamberlerin hepsi ihva. لِعَلَّهُ Anneleri farklı, şetta ve dini muvahit. Hepsi aynı. Adem aleyhisselamdan itibaren iman aynıdır. Allah'a iman. Şekil ve şemail vermeden, meleklere cinsiyet olmadan. Melekler nuranidir. Onlarda erkeklik, dişilik yoktur. Kız diyen kafir olur. Kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere. Her dönemde peygamber imanı, kitap imanı vardır, ahiret imanı vardır. İman esasları Adem aleyhisselamdan ta kıyamet sabahına kadar aynıdır. Ahkam-ı din hususunda bazı meselelerde değişiklik olmuş. Mesela riba ve zina faiz olsun, zina olsun, adam öldürmek olsun. Bazı ana gövdelerde Yine değişmemiştir Namaz mesele her dönemde var Oruç var zekat her dönemde var Ana gövdede yine dinin aslında Değişiklikler yok Bazı furu meselelerde Değişiklikler olmuş Musa Aleyhisselam döneminde balık avlanılması Yasaklanması Gibi ufak tefek bazı değil. Hüküm Allah'ındır Mevla ma Allah yaptığından sorgulanamaz Öyle dilemiş ama ana gövdede Hepsinin dini İslam tek ana yapı aynıdır Bir sonraki gelen dine tabi olmak e, Hedeflenmiştir Buna çok basit misal tekrar ederim Bir insanın bir imalatı olsa e, Demiştir ki Şu makineden imalat yapılacak 50 sene evvel o yapılmış Projelendirilmiş teslim edilmiş Parası alınmış sonra 20 sene evvel şu makine yapılacak 10 bin tane o yapılmış teslim edilmiş Şimdi bir makine var o yapılıyor o teslim edilmeye çalışıyor bahsettiğim Tevrat yapılmış bitmiş projesi bitmiş şu anda imalatı yok sonra İncil yapılmış bitmiş aslı da olsa o, o proje o imalat o makine işe yaramıyor bitti o montajı yapıldı o ölçüler artık yok. Efendim Tevrat'ın hükmü bitti Onun için değiştirilmiştir İster aslı ister değişsin Fark etmiyor İncil de öyle Şimdi Kur'an-ı Kerim imalat bu Bu imalat bizi cennete götürüyor Yok şu da olur Olmaz Mülkün sahibi Allah'tır Heh. Mesele bu kadar net 73. ayet Yurus Suresi Fekere buhu Yalanladılar Yalanladılar. Fena ne men O Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber olan Müslümanları kurtardık fil fulk gemide. Ve ce'nnahum halaife. Biz onları halife yaptık. Yani Nuh Adem Aleyhisselam'dan sonra insanlar büyüdü. Yüz binlerce insan geldi. Efendim o zamanın insanları o kadar kalabalık Nuh Aleyhisselam döneminde işte ne kadar dünyada Hindistan tarafında ee, Yemen tarafında Orta Doğu tarafında işte Aden köyfezinde Akdeniz'in o Ürdün Beyrut o Filistin toprakları o bölgelerde vesaire ee, yani o bölgenin tamamı da insanlar var ne kadar Allah'ı alem milyonlar var desek hata yapmış olmayız o kadar insan var Adem Aleyhisselam'dan sonra binlerce yani 1500-2000 bin yıl geçmiş bu yalanladılar. Demek çok fenetjayhu Nuh aleyhisselam'ı ve men onunla beraber olan iman eden 40 erkek, 40 kadın, 180 kişi. Ve cannahum Yani burada 80 yazmıyor. Allahu alem. Ya bazı tespitlerdir bunlar. Efendim. Ve nahum halayfa biz onları halife yaptık. Yani tekrar insanlık orada daraldı. Hamsam, Yafes, Nuh aleyhisselam üç tane çocuğundan nesil devam etti. diğerlerinde nesil olmadı. Ke la bu bir ayâtin. Bizim ayetlerimizi, hükümlerimizi yalanlayanların hepsini boğduk diyor Allah. Yani buradaki mesele şu. Bizden evvel bir evde hani temizlik yapılır ya. Atılıyor makine temizleniyor. Mevla'tala temizledi. Peki kıyamet ne komple bina yıkılıyor. Binanın kullanım ömrü bitiyor. Dinamitler bağlanmış. Kellelerde dükketiler dur, dekkendeki. Yeryüzünü paramparça edeceğim diyor Allah Celle Celalü. Fanzur keyfiken nakibetul muzerin. Kendilerini ikaz ettiğimiz kavimler bize inkar ettiklerinde akıbetini oldu. Gidin görün. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Recep Şerif'in başında 6 ay 10 gün dünya denizinde yüzdü. Dolaştı dolaştı sonra acaba sular çekildi mi diye daha devam ediyor güvercini gönderdi efendim bir hafta sonra tekrar geri geldi tekrar bir dönem sonra rivayet efendim gönderince elinde bir e, zeytin parça şeyiyle e, zeytin dalıyla e, ayakları da çamurlanmış vaziyette gelince ha demek ki ee, sular çekilmeye başladı diye O zaman anlamış oldu Yani 5 e, kilometrelik dağın tepesinde Ama alt tarafta ne oldu Alt tarafta efendim e, Sular çekildi mi dağın tepesinden Göremiyor aşağısını İşte güvercini göndermekle Bir tespit yapılmış oldu Böyle anlatılır Hatta burada çok dikkat çeken bir mesele var Üftade Hazretleri e, Aziz Mahmud Ahi Hazretleri'nin üstadı Üftade Hazretleri Diyor ki bu meseleden dolayıdır ki 30 yılda bir dünyada büyük sel felaketleri olur diyor. Yani böyle bir tecrübedir bu. Hakikaten baktığımız zaman böyle 30 yılda bir böyle felaketlerle karşılaşılıyor. Wayin in tutuya aksere men fil aard yudulluk. İnsan yeryüzündekilerin çoğuna itaat edecek olursan seni saptırırlar diyor. İnyettebiyone <gülüyor> illaz. Onlar zannına tabi oluyorlar. Ve inhum illa yahrusun Onlar yalan söylüyorlar. Yani Nuh döneminde bahsettiği gibi milyonlarca insan, hadi gelin gemiye binin, binmediler. Gemiye 40 kişi bindi, binenler kurtuldu. Şimdi şunu çok söylüyorlar, e, meseleyi de toparlayalım. Efendim ya bu kadar millet yanlış mı yapıyor? Cevap, yanlış yapıyorlarsa yanlış yapıyordur. Yani diyoruz ki iki kere iki, artı iki, dört eder. Efendim on kişiden dokuzu, yok beş eder diyor. Bir kişi de diyor ki, yok iki, iki, e, dört eder Şimdi Allah'a tapacağız Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyacağız Dinin kurallarına tabi olup Birbirimizi Allah için seveceğiz Adam diyor ki hayır Ben diyor Müslümanları değil Efendim şu İslam dairesinin dışındakileri de sevebilirim diyor Ahlaksızları da isyancıları da Zanileri de Efendim kötüleri de Vesaire vesaire şimdi Onları da sevebilirim diyor Ölünceye kadar seversin Onu biliyoruz da sonra ne olacak Allah sevmez Yani Yani İnsanların ekserisinin bir kural koyması, o yolda gitmesi, e bu kadar kişi mi, bu kadar kişi mi, değil mi, onu bilemeyiz. Ancak bileceğimiz tek şey şu, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine kaç kişi bindi? 80 kişi. E diyelim ki 800 bin kişi vardı, 800 bin kişi binmedi. Hadi biraz daha düşürelim, 100 bin kişi. E 100 bin kişi binmedi. Lut Aleyhisselam döneminde o erkek erkeğe ahlaksızlığı yapanların sayısı 60, efendim, Hadi yüz olsun, helak olanlar yüz bin, kurtulanlar 250, 200 kişi. Peki yüz bin kişi niye helak oldu? O ahlaksızlığı yapanlara ya efendim ne var ki bunda? Dediler ha ne var mı? Peki o harama sahip çıkanların hepsi helak oldu, cennetin dibine gitti. Mesele basit değil. Yani biz tarafız. Neyin tarafında biz? Allah'a tapacağız. Rasullarımıza uyacağız. Ahkamı dine tabi olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Müslüman Müslümanın yanında olacak. El mer'u haber? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz o zaman peygamberi seviyoruz, sahabeyi seviyoruz, alimleri, velileri. Din kardeşin. bak şurada peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle bizleri haşret diye Allahımıza duamız budur. O zaman onlarla haş olmak istiyorsak Onları seveceğiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Mesele ciddidir. Nuh Aleyhisselam'ın meselesi hikaye olarak anlatılıp bir yere varamayız. İşin hakikatını görmemiz gerekiyor. Bundan dolayıdır ki Rabbim sevdiğini sevmeye, gazap ettiğinden uzak. El-hubbu fil vel-boğdu fil Şu hadisle bitirelim. Enes Radiyalan Efendimizden. Utiye bi-sariq vallahi ma-salak kattu Bir tane Hazreti Ömer Efendimiz'e bir hırsız getirildi. O hırsız e, şey düzeltiyorum Hazreti Ömer. Enne Ömer radıyallahu anh uti bir sarık. Bir hırsız getirildi fakale. Vallahi masala kattu. Ben kabla evvelden böyle bir hırsızlık yapmadım ya. Ben de ilk kez kezebt. Yalan söylüyorsun. Çok dikkat çekici. Makenallahu li yuslime abden inde evveli zenbihi fekata'ahu. Allah kulunu ilk hatası günahı yanlışından hemen rezil etmez. Allah aceleci değildir. Eğer bir insanın yaptığı yanlış ortaya çıktıysa o bardağın birikiminin taşan kısmıdır. Onun bir altyapısı var. Mevla hemen rezil etmez. İlk ilk hatadan, ilk günahlardan tellabel ranaa kulubihim. Yani bundan sonraki ayetlerde o konu gelecek. Ben bembeyaz bir sayfaya nokta nokta nokta siyasiye, en sonunda simsiyye olunca Mevla onu ifşa ediyor. Onun için Allah mühlet verir yapılanlarda ama ihmal etmez onun için o mühlet dolunca da pişmanlığın faydası olmuyor tüh nereden yaptık rezil olduk bütün aleme mahvolduk bu hale düşmeyelim. Ondan dolayı haramlardan uzak olalım, günahlardan uzak olalım. Dünyada da mahcubiyet olur, etrafımızı ele güne mahcup oluruz. Kabirde enisimiz yoldaşımız olmaz. Ahiretimiz gider. Ondan dolayıdır ki Rabbim iftiralardan da muhafaza eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Çıktığımız şu tefsir yolculuğumuz inşallah ömrümüz Rabbimiz lütf eylesin, ikram eylesin. Yolunda nefes tüketip son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Sübhan Rabbi 74. ayette kaldık. <Gülüyor> ya ya l -l Seni ve ma fi ma ya hakkıyla bilen, Habibine hakkıyla ümmet olan, güzel dinimizin yolunda ömür sürdüren ya yapın dediğini yapan, farzıyla vacibıyla sünnetiyle güzel dinimizi dost doğru yaşamaya, haramlardan, günahlardan fıskı fucurlardan da uzaklaşıp sonsuz ahireti kazanmaya hepimizi muvaffak eyle Ya Rab. İlahi Ya Rabbi, kulunda görmek zidin kemalatı, asaleti, izzeti nasip eyle Ya Rab. Haramlara, günahlara, fıskı fucurlara düşmekten muhafaza eyle. Ya Rab'e bizi dinleyen şu mübarek senin kitabın yolunda nefes tüketmeye çalışanları kalplerine huzur, hayatlarına selamet tahmin edemeyecekleri güzellikler, mutluluklar huzurlar. Ya Rab'e Alimi, ...ikramlar, sonsuz rahmet sahibisin Allah'ım. Ya Rabbi i Alim, ikram eyle, lütfeyle, nasip eyle, güzelliklerini arttır, selametini arttır, huzurunu arttır. Ya Rabbi i ülkemizi İslam aleminde selamet, huzur, nasibeyle senden başka Rabbimiz yok. Sana sığınıyoruz, son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh <gülüyor> diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle ve ilâ şerfîn Nabi Walli ve ıscabîhi ve meşayikhîn alfatîkhah Allah müsalem. Ağzû bilâhi min alşeytâlîn rûjim bismillâhi r-Rahmānî r-Rahîm. Alhamdûllâhî